Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es salatu ala rasulina Muhammedin ve ala aliyas sahbihi ecmain. 13. Lema'dan Hikmetül İstazeden 10. işaret. İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. İblisin en mühim bir desisesi kendini Kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şeytanın, iblisin birbirinden değişik, birbirinden gizli desteleri, hileleri var bize karşı. Fakat en mühimlerinden bir tanesi de bu. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Yani şeytana tabi olanlar, şeytanın istediği gibi yaşayanlar, şeytana tabi olduklarını bilmiyorlar. Hatta şeytanı inkar ediyorlar. Gönlümce, Yaşıyorum, İçimden geldiği gibi yaşıyorum diyorlar. Aslında şeytanca bir hayat sürüyorlar. Farklarında değiller. Şeytana kul köle olmuşlar ama kendilerini özgür zannediyorlar. Gerçekten de şeytanın en destesi budur. Eğer insan şeytanı bilse, şeytanın desise ve ilerlerinden haberdar olsa, insan bu kadar kendini boş bırakmayacaktır. Ve şeytanın kalbine üflediği, kulağına üflediği desiselere karşı bir kendini müdafaa zemini bulacaktır. Fakat şeytana zaten inanmayan bir insan içinden gelen bütün sesleri kalbinden, gönlünden geldiğini zannedecek. Dolayısıyla teslim olacaktır. Yani şeytan, insan içeriden fethediyor. Bu şekliyle. Üstad burada bunun niçin böyle olduğunu niçin büyük bir desisi olduğunu üzerinde durmuyor. Bu desenin esassız bir desisi olduğunu ifade edip çürütüyor şu zamanda hususan maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz şöyle ki bir daha başlıyor burada önemli noktalardan bir tanesi maddiyun felsefesiyle zihni bulananlar şimdi felsefe mad maddeci felsefe bir de ruhçu felsefe diye temelde ikiye ayrılır. Maddeci felsefe, maddenin varlığından başka hiçbir varlık kabul etmeyen felsefedir. Dolayısıyla maddeci felsefenin e, akımına, atmosferine dahil olanlar, zamanla çok bedihi meselelerde bile tereddüte düşebiliyorlar. Madde vardır fakat asıl değildir. Birçok yerde bunu izah ediyor. Sa mad e sadece maddeyi görenlerin maneviyatta kör olduğunu işte değişik yerlerde vurguluyor. Dolayısıyla sadece gördüğümüze, işittiğimize, tattığımıza, dokunduğumuza, duyduğumuza inanmaya kalkarsak varlık aleminin çok az bir kısmını e var kabul etme durumunda kalırız. Oysa mesela gözümüzle gördüğümüze diyoruz. ...gözümüz ışıkla ışığın çok az bir kısmını görebiliyor. Dolayısıyla onun dışında kalan kısımlarını göremiyor. Kulağımız seslerin çok az bir kısmını, az bir aralıktaki kısmını duyabiliyor. Diğerlerini duyamıyor vesaire. Dolayısıyla insanın sınırlı duyularıyla sınırsız bir alemi anlaması zaten beklenemez. Dolayısıyla insanın bu sınırlarını aşan konularda tek başıyla tecrübe alanına sokamadığı için söz söylemesi... E, beklenemeyebilir belki bir açıdan. Bunun için mesela maddeci felsefeyi esas alan bilimciler bir yerde durabiliyorlar. Onurlu bir şekilde davrandıklarında. Yani biz burasına kadar söz söyleyebiliyoruz. Oradan sonrası bizim ilgi alanımızın dışında. Dolayısıyla söz söylemiyoruz. Orada sessiz kalmasını biliyorlar. Ama sessiz kalmayıp o tarafa ait, çizginin o tarafına ait e, konulardaki bilgisizliklerini alet o şeyin yokluğunu iddiaya vesile yapıyorlar. Bu zihni bulandırmaya vesile olan çok önemli bir hiledir gerçekten. Bu asırda da hepimiz az ya da çok maddeci felsefenin bu etkiler, etkisinin altına girmiş bulunuyoruz. Onun için üstad bu bedihi dediği yani herkesin aslında azıcık dikkat etse fark edebildiği bu apaçık mevzuyu sereddütten arındırmak için bize birkaç söz söyleyecek. Şöyle ki İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli erva habise bir müşade bulunduğu gibi cinniden cesetsiz erva habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Evet. Şeytanın varlığına en büyük delir. insanların arasında şeytan vazifesini gören. Yani şeytan gibi insanların varlığıdır nasıl insanların arasında şeytan gibi yani şeytanın bütün fonksiyonlarını gören insanlar var. Hepimiz şahit oluyoruz buna. Cinliler arasında da bu tarz şeyler var ve biz onlara şeytan diyoruz. Yani i̇nsanların yoldan çıkmış o tiplerine şeytan gibi insan dediğimiz gibi cinlerin arasında da bu insanlara benzeyenlere doğrudan şeytan diyoruz zaten. Dolayısıyla bu insanları gördüğümüzde o insanlar hakkında yani insani şeytanlar cinli şeytanların varlığına en büyük delil. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler, yani insan kılığına girebilseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Bu sabah akşam muhatap olduğumuz şeytan gibi insanların tıkkısı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinni iblisler olacaktılar. Tersi de doğru. Yani bu insanlar, bu şeytan gibi insanlar eğer cesetlerinden sığırılabilseler, şeytanın ta kendisi olacaktı. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezheb batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir erva kabise öldükten sonra şeytan olur. Evet, Her batıl fikirde bir hakikat çekirdeği var. Dolayısıyla onlar bu manayı bir parça hissetmişler ki işte insanlar ölünce yani cesedini çıkarınca şeytan olurlar diye hükmetmişler. Batıl bir fikir. Ama bu manayı insanların zihinlerinde biraz billurlaştırabiliyorsunuz. Malumdur ki ala bir şey bozulsa Edna bir şeyin bozulmasından Daha ziyade bozuk olur Mesela Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar Yine yenilebilirler Yağ bozulsa yenilmez Bazen zehir olur yani Yağ süt ve yoğurta göre çok daha kıymetli ve pahalı Ama süt ve yoğurt bozulsalar Yine bir şekilde yenilebiliyorlar Fakat yağ bozulsa Zehir gibi oluyor Öyle de mahlukatın en mükerremi Belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha az ya da bozuk olur. Evet, sanın bozulması başka bir şeye benzemiyor. İnsanın kainatın en mükerrem, en eşref mahluku ama insan eğer kendisine verilen bu kıymeti idrak edemeyip bozulur, yanlış yerlerde kullanırsa o zaman kainattaki en rezil varlık statüsüne düşmüş oluyoruz. لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمُ ثُمَّ رَدَقْ لَهُ أَسْفَلَى Yani ahsen takvim de insanda, esfel-i düşmek de insanda bulunan bir durum. Mütafil maddelerin kokusuyla telezüz eden haşerat gibi. Evet bazı haşereler var ki pislikler içerisinde yaşarlar, adeta zevk alırlar bizim burnumuzu tuttuğumuz yerlerde. Onlar keyifle yaşarlar. Böyle haşereler var ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alanlar yıla, lezzet alan yılanlar gibi. Evet. Yılan da lezzeti ısırmakla zehirlendirmekle. Bunlar var. Aynen bunun gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezüz iftihar eden pardon bir kez daha alalım isterim. Mütasif maddelerin korkusuyla telezüz eden haşerat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet. Yani şeytanın temel vasfı nedir? İşte bu ikisi şey. Yani dalaletten, şerden kendine bir keyif alıyor. Diğer taraftan başkalarına zarar vermekten yılan gibi cinayetlerden bir çeşit keyif ve lezzet alıyor. Bu var. Bozulan insanlara kendisini gösteriyor. Bu tip insanlar etrafımızda çok fazla. Yani Gayrimeşhur hayattan zevk ve keyif alıyor. Bataklığın Bataklıktan zevk ve keyif alan mahluklar gibi adeta. Diğer tarafında başka insanlara zarar vermekten ve cinayetlerden lezzet alıyor yine. Evet. Bu iki vasıf insanlarda, bazı insanlarda Ayan beyan var görüyoruz. Aynı şey şeytanda da var. Dolayısıyla böyle yaşayan insanlar şeytanın safına dahil olmuşlar. on askeri olmuşlar anlamına geliyor. Evet cinli şeytanın vücuduna kat'i bir delil insi şeytanın vücududur. Evet, şeytanın şeytan diye bir şey var mı? Cinlerden şeytan diye bir varlık var mı diye sorduğumuzda evet var. Delil işte bu şeytan gibi insanların varlığıdır. Saniye, ikinci olarak 29. sözde yüzer delil kat'i ile ruhani ve meleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti o sözü havale ediyoruz. Bu i̇şte orada çok genişçe bu mevzuyu anlatıyor. Burada dolayısıyla oraya havale etmiş oluyor bizi. Şeytan, cin, melek, ruhani gibi varlıklar kabul edilirse hep beraber kabul edilebiliyor. Reddedenler tamamını birden reddediyor. Dolayısıyla bunlardan herhangi birisinin ispatı tamamının ispatı anlamına geliyor. Yani böyle bir varlık kategorisinin bulunduğunu idrak etme şansı elde ediyorlar. Onun için Üstad Hazretleri bunun hepsini beraber değerlendiriyor. Hatta bir tekinin vücudunu ispatı hepsinin ispatı anlamına geliyor. bir şöyle bir meyve yeryüzünde var mıdır dediğinizde... Bir tek meyvesini göstermekle o meyvenin e, türünün ispat edilmesi gibi bir tek meleğin, bir tek şeytanın, bir tek cinnin, bir tek ruhaniyenin ispatıyla adeta bu mevzu tamamıyla ispat edilmiş gibi oluyor. Orada değişik yönleriyle yani e, böyle bir hayat formunun e, perde arkasında varlığının gerekliliği ve bunun vaki olduğu orada çok ciddi delillerle ele alınıyor. Bu başka bir dersin mevzusu. Onun için üst hatta kısa kesip üçüncüsüne geçiyor. Salisen, kainattaki umuru hayriyedeki kanunların mümessilleri, nazır hükmünde olan meleklerin vücudu ittifak edyan ile sabit olduğu gibi. Evet, kainatta çok hayırlı işler var. Bu hayırlı işlerin sevk ve idaresinde melaikeye vazifeler verilmiş. Nazır hükmünde. Yanukahanların işleyişine nezaret... Dolayısıyla orada ceryan eden Cenab-ı Hakk'ın mühim icraatına şehadet ve bunları dellallık makamında şuurla e, ibadet vasfı içerisinde cenab Hakk'a arz etmek vazifesi var. Melekler bunun için var. Mesela bir ağaçta, ağaçta muhteşem kanunlar ceryan ediyor. Muhteşem kanunlar icra ediliyor. Fakat ağacın ne beyni var ne siniri var. Dolayısıyla böyle bir muhteşem icraatı, sanatı ortaya koymaktan çok uzak. Dolayısıyla onun arkasında bu muhteşem kanunların ceryan etmesine vesile olan varlıklar var, biz bunlara melek diyoruz zaten. Kainatta muhteşem kanunlar ceryan ediyor, yıldızlar belli kanunlara riayet ediyorlar, atomlar belli kanunlara riayet ediyorlar. Bunlar bu kanunları anlamaktan ve ona uyumaktan son derece uzaklar. O zaman bu kainattaki muhteşem disiplini, manevraları icraatı yapan şuur sahibi varlıklara ihtiyaç var. İşte bunlar melekler. İttifak-ı Edyan ile sabit olduğu gibi yani aklen de bu böyle sabit. İttifak-ı Edyan ile yani bütün dinlerin, semavi dinlerin ittifakıyla bu sabit olduğu gibi yani umuru hayriyede, o hayırlı işlerde kanunların mümessilleri var. Bunlara melek diyoruz. Aynen onun gibi. Umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavani'nin medarları olan ervah habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Aynı şekilde şer işler var kainatta. ıstıraba efendim sıkıntıya, müşkilata medar bazı hadiseler var. İşte imtihan vesilesi olarak insanların önüne çıkan bazı durumlar var dolayısıyla burada da işleyen bazı kanunlar var. Peki bu kanunlara mümessil gerekmiyor mu? Bunlar temsil edip icra eden kanunları icra eden varlıklara biz şeytan diyoruz. Nasıl işte hayırlı işlerde melekler mümessil oluyor, şerli işlerde de şeytanlar mümessil oluyor. Belki umuru şerriyede zih şuur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Evet, bu bir perdedir. Yani Cenab-ı Hak alem-i ile alem-i gayb bir perde koymuş. Onu geçince de bazı perdeler var. Birazdan ne anlama geldiğini izah edecek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak işler icraatına bazı perdeler koymuş. Onun arkasından icraatta bulunuyor tabiri caizse. Melekler de birer perde. Aynı şekilde şerde de perdeler, perdelere ihtiyaç var. Yani aslında hayır ve şeri yaratan Allah'tır. İşte kâinetteki bütün bu hayırlı icraat doğrudan doğruya cenab Hakk'ın kudretiyle ceryan ediyor. Melekler sadece e, insanlarda olduğu gibi bir kesple bunlara muhatap oluyorlar. Bu kanunların icrasına e, mümessil oluyorlar. Hatta bir Radar gibi alıyorlar ve naklediyorlar. Ve onları seyredip onlarda da ceryan eden ilahi isimlerin tecellilerini cilvelerini müşahade edip şuurkeraneh ...tüm kainata ilan ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a ...tesbih makamında arz ediyorlar. Evet. Yoksa meleklerin de bizatihi bir tesiri yok. Hayrı da... ...şerri de Allah yaratıyor. Dolayısıyla... ...şer dediğimiz şeylerin de yaratıcısı Allah'tır. Dolayısıyla şerlerden... ...hasıl olan bazı... ...sevimsiz durumları... ...perdeleyecek... ...varlıklara da ihtiyaç var. Çünkü hayır ve şer... ...aslında her şey... Ya bizzat neticeleri itibariyle hayırdır fakat biz zahiren şer gördüğümüz için onlara da mümesil gerekmekte hatta hayırlı işlerden çok daha fazla gerekmektedir. Evet. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin hüsnü i hakikatini göremediği için mesela her şeyde bir hüsniyeti, bir güzellik ciheti var ama herkes bunu göremiyor. Perdenin arkasını uzanamıyor ya fotoğrafın tamamını göremiyor. Dolayısıyla itiraz ediyor zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde Halik-i Zülcelal'e karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek, hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip Halik-i Kerim ve Hakim-i mutlaka teveccüh etmesin. Evet. Cenab-ı Hak böyle perdeler koyuyor ki insanlar doğrudan doğruya başlarına gelen dolayısıyla canlarını sıkan, onları üzen keyiflerini bozan hadiselerden dolayı doğrudan Allah'a itiraz etmesinler. Rahmetini itham etmesinler. Cenab-ı hikmetini tenkit etmesinler. Haksız şekfa etmesinler diye perdeler koyuyor. İnsanlar o perdelere ok atıyorlar. itiraz ediyorlar. Böylece aslında son derece kerim, hakim ve rahim olan Allah'ın icatında karanlık noktalar vehmetmesinler. Vehmetmişlerse de doğrudan anlık e, sıkıntılarla anlık e, güdülerle diyelim Cenab-ı Hakk'a itirazda bulunmasınlar doğrudan nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıkları perde, ecele perde etmiş Yani orada işte 22. sözü Üstad onu anlatıyor Hazreti Azrail işte can alma vazifesi kendisine verildiğinde insanların en kıymetli varlığı canını alacak Dolayısıyla insanlar benden küserler diyor. Cenab-ı Hak Hikmet'le senin onların arasına hastalıklar perdesini koyacağım. Musibetler perdesini koyacağım. Onlar oklarını ona atacaklar. Yani filan hastalıktan filan musibetten öldürecektir. Azrail akıllarına bile gelmeyecek. Yani kısa fikirli insanlar için. Yani şey bu. Ama bazı insanlar o musibet perdelerini hastalık perdeden aşabiliyorlar. O zaman Azrail'e hücum edebiliyorlar. Bu da Cenab-ı Hakk'a doğrudan hücum edilmesin diye konuş. Bir başka perdedir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam kab zervaha perde edip ta merhametsiz tevehüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Yani bu dünya geçici bir dünya. Bir başlayışı bir de bitişi var. Öbür hayatı geçmek e, gerekiyoruz. Zaten bu dünyaya kalıcı olmak için gelmemişiz. Ama insan bir dostundan kısa süreli de olsa ayrılmaktan rahatsız oluyor. Sevdiği bir evladının ölümü bir anneyi mükedder ediyor. Bu şekilde dolayısıyla Azrail'in bu icraatı insanlara hoş gelmiyor. Aslında ilahi bir icraattır bu. Ama insanlar bu kısa fikirlerinden dolayı kısa mesafede onlara perdeler konmuş. Hastalıklar perdesi. Birazcık uzak mesafede Hazreti Azrail perdesi konmuş. Evet. Ta ki şekvalar doğrudan Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Böyle perdelere ihtiyaç var. Öyle de daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halık-ı Zülcelal'e teveccüh etmemek için hikmet Rabbaniye şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Bu dünyada mesela şeytan insanları yoldan çıkarıyor. Halbuki şeytanın yaptığı bir çeşit turnusol kağıdı gibi insanların içinde bulunan kötü işlerin test edilmesine yarıyor. Yoksa şeytanın bizim üzerimize bir tesiri yok. Dolayısıyla bizi yani işte hidayet de dalalet de Allah'tandır e, hakikati buradan çıkıyor. Yani cenab Hak e, mudildir. Dalalete e, sevk eden de cenabı ı Hak'tır. Nasıl sevk eder? İnsan hak ettiği için sevk eder. Yani için şeytana, şeytanın bizzat bir tesiri yoktur. Fakat cenabak ona bir perde olmak için şeytanı ve şeytan gibi insanları kendisine perde yapmış. Yoksa hak edenlere dağlar eti veren yine doğrudan cenabı haktır. Evet. İşte bunun için de bir perde ihtiyaç var. Onun için cenabak şeytanı perde etmiştir. Bu şeytan var ve sürekli bize telkinatta buluyor, bulunuyor, ayağımızı kaydırmaya çalışıyoruz. Evet. Rabian dördüncü olarak. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır. Bu asırlar boyu söylene gelmiş bir şey var. İnsan küçük bir kainat. Kainat büyük bir insan diye. Yani kainatta ne varsa insandalar. Ağaçta ne varsa çekirdeğinde var ya. İşte insan da kainatın çekirdeği, meyvesi kalbi de onun içindeki çekirdeği adeti, manevi hayatı hükmünde dolayısıyla kainatta ne varsa insanda var hani büyük bir saraya ya da binaya girildiğinde bir minyatür olur kapının girişinde ya da bir harita konur insan ona bakarak binanın neyin nerede olduğunu çok daha iyi kavrayabilir küçük ölçekte temsil etmiş oluyor büyük binayı o küçük minyatür bina aynı şekilde insan da bütün kainatı bakıp göremeyeceğine, teftiş edemeyeceğine göre sadece kendine bakarak kainatta ne var ne yok anlayabilir Kainatta ne varsa küçük bir misal insanda var. Tersi insanda ne varsa büyük bir mikâsı da kainatta da var. İnsan kainatın küçük bir filistesi, hülasası, haritasıdır. Deniyor. insanda bulunan numunelerin büyük asılları insan ekberde biz zarure bulunacaktır. Yani ağaçta ne varsa çekirdeğinde var. Ağaçtaki asıldır. Çekirdeekteki gölgedir. Sadece onu işaret etmek için vardır. Evet. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insan ekberde bizzarre bulunacaktır mesela. Nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lehü mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Kanısan yani bazen anlayamıyor. Yani lehü mahfuz nedir? Yani kainattaki olan kainattaki bütün hadiselerin kaydedildiği bir merkez var. Muhafaza edildiği bir hard disk var tabiri caizse. Nasıl anlayacağız? Kendine bakarak anlarsın. Yani nasıl senin hafızanda her şeyin nakş oluyor yaşadığın ya da şahit olduğun bütün haliseler senin hafızanda arşivleniyor. Bunu görüyorsun bir benzeri kainatta var. Sen kolaylıkla buradan oraya intikal edebiliyorsun. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vehmenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan...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 İnsanda kalbin bir köşesinde lüme şeytaniye denilen bir aleti vesvese. Kalbimizin bir köşesinde bir yer var, bir alet, bir cihaz var sanki zaman zaman bize vesvese verir. Hoşumuza gitmeyen şeyler telkin ediyor. Bize ayartıcı şeyler söylüyor. Yani i̇çimden geliyor ki diyor ders ya zaman zaman. Şeytan diyor ki deriz. Ah işte bu bir aleti vesvese var bizim iç dünyamızda ve kuvve vahimenin tehlikeleriyle konuşan bir şeytani lisan. Sana kuvve vahime diye bir e, latife var. Bu olmayan hadiseler var, var olanları yok gibi gösterebilir ve olan hadiseleri olduğundan farklı bir şekilde gösterebilme, anlamlandırma yetisidir. Bazen aklın vazifesinin üstüne almaya kalkar, akılla çatışır çok zaman. İşte bu Kuvve-i Vahime'nin kendisi adeti şeytani, şeytani bir mahiyet arz ediyor insanda. İnsanı yanıltıcı, yoldan çıkarıcı, doğru yanlış yanlışı doğru gösterici bir mahiyet. Bu insanın aleminde var. Kim kalbini yoklasa bunu görür. Ayeta sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini. Birçok insanın da o var. hatıralar yani İstemediği e, hatıralar kalbine geliyor. İstemediği fikirler kalbine geliyor. Kovuyor gitmiyor. Bu nedir? Demek ki bu insanın kalbinin sesi değil. Dışarıdan hariçten gelen bir sestir. Evet. Üstelik de ihtiyarımıza zıt. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki öyle bir noktaya geliyor ki insan istemeye istemeye bu tür telkinatlara da kapılıp gidebiliyor. Evet. Dolayısıyla bizim irademizin tersine bizde e, tesir icra eden bir mahiyet var. Ne diyor üstad buna? Bir kez daha okuyalım. lümme şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hatsen herkes nefsinde görmez. Yani herkes iç alemde bunu deneyimliyor tabiri caizse. Bunu hissediyoruz hadsen yani sürat intikalle herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir. İç alemimizde işte bu mini şeytan tabisi ve şeytanın fonksiyonu kainattaki şeytani güçlerin fonksiyonunu gösteriyor. Ve bu libme şeytaniye ve şu kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahs şerirenin vücudunu hissas ederler. Evet. Bu bir adeta e, hoparlörse ya da bir mikrofonsa buraya üfleyen, buraya ses veren biri var. Çünkü bizim kalbimizin sesi değil. Çünkü kalbimiz bundan rahatsız. Hele vesveseler. İnsan kovuyor gitmiyor. Evet. Demek ki harici bir e, ses kaynağı var. İşte onun kaynağı şeytandır. Evet, Üstad Hazretleri burada, şeytanın en mühim destesini bize fahş etti. Ve bu destenin ortadan kaldırılması için şeytanın vücudunun insanın aleminde takarru etmesi gerekiyor. Çünkü insan zaman zaman bir şey yapmaya yani niyetlendiğinde içine bir ses geliyor. Bu sesin kalbinin sesi mi yoksa şeytanın sesinin olduğunu insan ayırt edebilmesi lazım. Eğer bunu ayırt edemezse zaman zaman benim kalbim bozulmuş diye Sıkıntıya düşebiliyor insan. Halbuki kalbi bozulmamış. Aklına gelen o fikirler kendi kalbinin sesi, sözü, soluğu değil. Çünkü kalbi ondan rahatsız. Hem de kovuyor gitmiyor. Demek ki bu ses kendisinin sesi değil. İnsan bunu bildiğinde ha, şeytanın e, sözlerini kendine mal etmez. Böylece vesveseden kurtulur. Şimdi bazen e, insanı yanıltan şeylerden bir tanesi... İletişimde tek şey ses değildir. Söz değildir. Mesela bir insan bir çiçeğe baktığında aralarında bir ilişki olur. İnsan sever onu. Arada bir ses geçmemiştir. Bazı insanlar da bakınca görünce insan hoşlanır ondan. Bir kelime bile geçmemiştir arada. İşte şeytan da telkinatını harfsiz, kelimesiz sessizce alem züflediği için dışarıdan değil bazen içeridenmiş gibi algılıyoruz. Böylece Şeytanın sözlerini kendimize mal ediyoruz. Böylece insanın direnci de kırılıyor. Yani içimden gel, canım çekti, böyle istiyorum diyor. Halbuki şeytan öyle istiyor. Onun için insan şeytanı ve şeytanın telkinatıyla konuşan bu kuvvey vahimeyi karşısına alıp sürekli onunla aralarına mesafe koyup her dediğini acaba şeytandan mı bu söz yoksa gerçekten kalbimin sözü mü diye insan ayırt edebilmesi lazım. Onun için de şeytanın varlığını bütün canlılıyla alemde hissetmesi lazım ki ona karşı kendini koruyabilsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel hakim ve ahirud dauna hamdulillahi rabbil